Hiçbir zaman seni alıp Allah'a takdim eden falan bir adam alıcımıyım. Yanına sana uyul gösteren bir insan var bizde. İşte Hristiyanların diyor ki fark bu. Orada papaz affettim seni. Tüm canıma koydum. Aforoz ettim diyor. Bizde o Bizde biz yolu gösteriyoruz bak. Böyle yaparsan böyle yaparsan böyle böyle olsun. Sen bilmiyorum belki senden sen daha iptas Allah Allah'tan bizi seviyor onu bilmiyorum. Hani Allah ile kul arasında bir vasıta var. Peygamber vasıtası. İslam'da peygamberden sonra gelen veliler var, ülema var, alimler var, veliler var arada Ama fark bu bizde. Bak bir yola gidersen bu olur, şöyle olur, şöyle olur, şöyle böyle nicata erersin. Ben seni kurtarırım, yok. Ha. Ama papaz öyle değil, papaz ben seni kurtardım, affettim diyor, ya seni afaroz ettim diyor. Oradaki fark. Fi zamanina Allah ile kul arasında kimse giremez kelimesi. Bunu, bunu söylemenin manası. Peygamberliği inkar ediyorlar o. Makal nüvet inkar ediyor bundan. Ha, şimdi şöyle söyleyeceğiz, asıl mühim mesele, tercih mesele, öyle yap ona. Kıyamet gününe kadar insanları hak yoldan azdıran bir şeytan oluyor da, niçin insanları Allah'a götüren, hak yolu gösteren bir kuvvet olmasının karşılığında? Ha, bir vasıta var demek. Bak, ödülerek öden bir vasıta var, yine öden bir vasıta var. Karşısı bırakmaz Allah-u Teala.